Sultan Ahmet Han'ın evladı, Sultan Abdülhamid Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir, Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstehak olmuştur. Hicri 1191 Ey Sultanım Efendim! Ya Resulallah! Tut ellerimi! Senden başka kimsem yok Ne bir dayanağım Ne de bir beklentim Yoktur benim için Senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun Her mekanda Her oluşta Sen yağmurun özüsün Yağmurun hası Aslı Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, Makamı Mahmud'a tek olarak yükselen, Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran, Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar, Derim ki o zaman, Ey Saadatların Efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kız günahlarımı hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin örtbas etsin merhamet etsin şefkat etsin affı ile sarsın sarmalasın beni çünkü ben yapayalnız olamam efendim seyyidim, vesile kıldım seni Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır O'nun yaratıcısı, gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi O. Onunla ihtica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zahir olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salat. Selam ve tahiyelerin, en yücesi ehlibeytine medet ve sehavet ekli cömertliğin denizi olan tüm ehlibeytine ve ashabı güziline sala ve selam olsun